Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak İbrahim'le Rabbi hakkında tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince o hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah, zalimler topluluğuna rehberlik etmez. İnsanlar, yokluk ve yoksullukla imtihan edildikleri gibi varlık ve iktidar verilerek de imtihan edilirler. Dine ve kulluk çağrısına karşı direnenler, daha ziyade servet ve iktidar sahipleri arasından çıkar. Bunlar, ellerindeki imkanların asıl sahibini ve kaynağını unuturlar. Ellerindeki güç sayesinde, her şeyi yapabileceklerini, her derde çare bulabileceklerini, Allah'a ihtiyaçları bulunmadığını zannederler. Bazıları daha da ileri giderek, Allah'ın yaptığı şeyleri kendilerinin yaptıklarını, yapabileceklerini iddia ederler. Güçte kendilerine eşit olmayanları kul ve köle yerine koyup onları sömürürler. Hz. İbrahim zamanında iktidarda olan hükümdar, ki bazı kaynaklar bunun Babil şehrini kuran ve kulesini yapan Nemrut olduğunu kaydetmiştir, Allah'ın elçisinin davetini kabul etmediği gibi, onun insanlara tanıtmaya çalıştığı Rabbi hakkında da tartışmaya girişmiş, Rabbin sıfatlarının ve gücünün kendisinde de bulunduğunu iddia etmiştir. Allah, Nemrut'a servet ve iktidar vermeseydi, Allah'ın yaptıklarını yapabildiği iddiasında bulunamayacaktı. Bu nimet ve imkanlar, Nemrut gibilerinde inkara ve zulme, Davut ve Süleyman aleyhisselam gibilerin ise şükrana ve Allah'ın kullarına hizmet etmeye medar ve sebep olmaktadır. Şüphe yok ki Nemrut insanları öldürme ve diriltme gücüne sahip bulunmadığını bilmektedir. Buna rağmen demagoji, mugalata yaparak sözü hakiki manasından saptırıp hak elçisinin davetine karşı çıkmasının gerçek sebebi saltanat tutkusudur. Bu dini kabul etmesi halinde zulme ve sömürüye devam etme imkanını kaybedeceğini bilmesidir. Nemrut, idam mahkumunu affetmeyi, insanı diriltmek, suçsuz bir insanı idam ettirmeyi de diriyi öldürmek sayarak veya öldürme ve yeni canlıları hayata getirme fiilinin Allah'a ait oluşu gizli, gözle görünmez olduğu için kendinin bir dahli ve etkisinin olmadığını bildiği halde bunları yaptığını iddia etmek suretiyle Hz. İbrahim'e karşı çıkmış, bunları Allah'ın değil kendisinin yaptığını ileri sürmüştür. Aslında Rabbin hayat vermesi ve öldürmesinin manası başkadır ve bu manada Nemrut da başkaları da ne diriltmeye ne de öldürmeye kadirdirler. Hatta ecelleri geldiğinde kendilerini ölümden kurtarmaya da güçleri yetmez. Ancak bu olgudan yola çıkarak tartışmada sonuç almanın güçlüğünü gören Hazreti İbrahim, herkesin gözleriyle gördüğü bir vakadan hareket ederek ikinci bir delil getirmiştir. Güneşin doğudan doğması ve batıda kaybolması tevil götürmez bir gerçektir. Nemrut'tan önce de bu böyle olduğundan onun, bunu ben yapıyorum demesi de mümkün değildir. Nemrut'un iddiasında haklı ise yapabileceği şey, güneşin doğuş ve batış yerlerini değiştirmektir. Hz. İbrahim de bunu teklif etmiş, Nemrut söyleyecek söz bulamamış ve iddiasının asılsız olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'in verdiği bu tartışma örneği, din ve inanç konusunda insanları ikna etmek veya inancı savunmak için tartışma yapmanın caiz olduğunu göstermektedir. Kelam ilmi de işte bu nevi tartışmalardan doğmuştur. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın